Bildiğimiz ekonominin sonu Fikret Adaman ve Bengel Akbulut ile Büyümenin Ekonomi Politiği üzerine konuşmalar. Hoş geldin Fikret. Günaydın. Günaydın, hoş geldin. Merhabalar. Bengi ile belki bağlanacağız. Evet. Eğer, başarabilirsek. Evet. Şimdi e, son buluşmamızda e, doğanın değerlendirilmesi üzerine konuşuyorduk. Bir değer verilmesi üzerine tartışıyorduk. Burada değeri tırnak içinde kullanıyoruz. Zira hepimizin milli gibi doğanın bir değeri var. Fakat buna parasal bir karşılık vermek... Ee, çeşitli açılardan çok e, problemli, çok riskli, beraberinde çok e, sıkıntı getiriyor. Ama öbür taraftan da e, bir sürü kararda e, bir doğanın tahribatı söz konusuysa e, bazen kaçınılmaz olarak işte bir, bir yere bir şey inşa edeceksiniz, yol yapacaksınız, baraj yapacaksınız. Doğada bir tahribat kaçınılmaz oluyor ya da kimi durumlarda bir kaza Mesela Ekson Valdez'den bahsetmiştik bir kaza evet. alıyor doğada bir yıpranma kayıp oluyor. Bu gibi durumlarda ne yapmamız lazım? Şimdi e, basit bir yol bir şekilde doğaya bir parasal değer vermek ve bir fayda maliyet analizi yaparken de bu değeri işte zarar Haznesine yazmak ve bu fayda maliyet analizini daha düzgün yapmak. Aksi takdirde e, piyasada karşılığı olmayan bir değerin siz e, dikkate alınmamasına neden olacaksınız. Dolayısıyla bir yandan iyi bir şey. Ama öbür taraftan da e, buraya parasal bir değer koymak çok e, sıkıntılı problemli. Geçen hafta da bahsetmiştik. Hem bunun e, teknikleri e, beraberinde sıkıntılar getirebiliyor. Eee hem de e, doğal doğal zenginliğini para karşılığı ifade etmek e, etik olarak çok e, hani ayıp e, ya yani. çok evet karşısında e, rahatlıkla durabileceğimiz bir husus değil geçen sefer e, bu tür işlerde en fazla kullanılan koşullu değerlendirme e, yönteminden bahsetmiştik Exxon Valdez kazasından sonra dinleyicilerimiz hatırlayacaktır e, mahkeme şirket e, tamam hani suçluyuz, neyse cezası ödeyelim dediğinde e, peki o zaman bir değer biçelim buna e, demişti. Ve bir e, çoğunluğunu iktisatçıların oluşturduğu bir heyet ihdas etmişti. Bu heyette zaten tartışılmakta olan yöntemi daha da refine hale getirmişti. Bu sonuçta bir anket çalışmasına dayanıyor. Amerika genelinde yapılan, Amerika'yı temsil etme gücüne sahip bir grupla yapılan teke tek ankette özetle şu şöyle bir soru yöneltilmişti ee, Amerikan halkına öyle bir tedbir alacağız ki öyle bir tedbirler manzumesi alacağız ki bir daha Exxon Valdez tür kazalar olmayacak. <gülüyor> Bunun işte teknik ayrıntıları da biraz aktarılmıştı ve ki herkes elini taşın altına koyuyor. Sen de bir destek vermek istiyorsan ne kadar destek verirsin. Dolayısıyla kişinin bir anlamda Alaska ve civarındaki doğal hayata verdiği işte kafasında ne kadar bir rakam varsa bunu söyleyeceği varsayılmış durumda. Ve bu alınan değerler işte bütün Amerikan toplumuna yansıtılarak bir miktara ulaşılmıştı. Ve bu miktarda Exxon Valdez kazasında şirkete faturalandırılmıştı. Ama onu da ödemedik. Ödemediler ama hani biz evet. şimdi Exxon Valdez'i değil de daha, daha evet. genelde bu yöntemi tartışırken örnekleme açısından getirmiştik. Bu tür yöntem... Le yapılmış çok çalışma var. Başka yöntemler de var. Hani ayrıntılara girmeyelim. Fakat e, bu çalışmaların hepsi sonuçta e, doğal e, bir kaynağı parasal bir karşılık veriyor. E, biraz önce dediğimiz gibi bunun sıkıntılı olduğu çok açık. E, çünkü hani belki bir takım kayıpların e, parasal karşılığı kolaylıkla bulunabilir. E, ama ...işte yok olan bir tür varsa... ...ya da bir güzellik... ...ortadan kalkmışsa... ...ya da bir takım insanlar... ...psikolojik olarak çok etkilenmişse... ...bunun karşılığını parasal olarak... ...koymanın sıkıntıları açık. Bu tür eleştirilerden dolayı... ...aşağı yukarı son 10 yıldır... ...politika anlamında da... ...görüyoruz ama işin... ...teorik olarak tartışılmaya... ...başlanması belki bir 20-25 yıl... ...eskiye gidiyor çoklu kriter değerlendirmesi diye bir yöntemden bahsedilmekte. E, ben bir şey ekleyebilirim. Beni duyuyor musunuz? Evet. Duyuyoruz. Merhaba. Merhaba. Merhaba. <gülüyor> e, şimdi belki şöyle bir, bir bir ayrım var. Yani Bir böyle tam ekonominin ya da iktisadi göstergelerin ekonomik dilin kaçırdığı bir takım şeyler var. Bu doğa ve doğanın yaptığı iş, doğanın emeği bunlardan bir tanesi daha önceki programlarda işte hani içi emek ücretsiz emekten de bahsettik kayıt dışı ekonomiden de bahsettik yani bir yandan bu bir e, ekonomi daha farklı ya da daha nasıl diyeyim kapsamlı e, temsil etmenin yolu e, parasal değerle de olsa e, Fikret'in bahsettiği e, çoklu değerlendirme tabi biz ekzonalde davasından başlayarak yani oradan girip başladığımız için bu şeye bir karar mekanizması yani Sadece ekonomiyi başka türlü temsil etmek değil, bir de yani burada bu kadar zarar var, e, bu kadar zarar ödenecek. Ya da e, atıyorum bir proje yapılacağı zaman bunun e, çevreye verdiği zararın e, maddi karşılığı bu. Ama getireceği maddi yarar da şu, yarar zarardan fazlaysa o zaman yapalım gibi bir e, aslında siyasa yapma ya da karar verme. E, kriteri olarak kullanılıyor. Burada e, iş çok daha açık bir şekilde politik oluyor aslında. E, ve Fikret'in bahsettiği çoklu kriter, çoklu karar kriteri aslında e, başka bir karar verme yöntemi. Yani bir projenin yapılıp ile ilgili atıyorum bir toplumsal karar verilecekse bunu sadece parasal e, fayda ve zararının ötesinde yollarla yapmak. Benim daha sonra bir ekleyeceğim ve bahsetmek istediğim bugün bir de bu ekonominin görünmeyen tarafını başka türlü yani parasal değere indirgemeden nasıl gösterebiliriz? Bir takım daha biyofiziksel şeyler göstergeler yetmişlerden bir şey yapılıyor, oluşturulmuş ve kullanılmakta aslında onlardan da bahsedelim diye şu an bir küçük not düşüyorum. Evet, şimdi. Ee, bu tür e, yöntemlerin büyük ölçüde karar mekanizmaları öncesinde bu işi yapalım mı yapmayalım mı konusunda e, bize yardımcı olması bekleniyor. Ee, bu çoklu kritere biraz daha dokunacak olursak e, burada birbirinin Diliyle ifade edilemeyecek, birbirine indirgenemeyecek bir dizi farklı boyuttan bahsediyoruz. Başka bir örnekle açıklayalım. Bir araba alacaksınız diyelim. Arabanın işte... Güvenliği bir boyut, arabanın fiyatı bir boyut, belki arabanın içinin rahatlığı bir boyut, arabanın yakıt tüketimi bir boyut değil mi? Bütün bunların hepsi aslında o, farklı farklı evet, boyutlar var. İşte ne bileyim bir sürü konuda bir yerde yemek yerken de çok benzer değil mi? Bir sürü farklı boyutlardan aslında bahsediyoruz. Bunların hepsini o restorana girersem kaç lira öderim? indirgenmiyor. Bir arabanın alırken, bir şey alırken de keza her şeyi paraya indirgemiyoruz. Dolayısıyla da bir şekilde çevreye dokunacak, çevreye maliyet getirecek bir kararın alınıp alınmaması öncesinde bu çoklu kriterle tartışmanın çok daha önemli olduğu vurgulanıyor. Bunu Özellikle İtalya ve İspanya, Güney Fransa yoğun bir şekilde kullanmakta. Özellikle yerel yönetimler bunu kullanmakta. Ve yani SALT çevreyle ilgili alanlarda değil, daha genel karar verme mekanizmalarının bir kolaylaştırıcısı olarak değerlendirmekte. Şimdi de burada bir başka noktanın da altını çizmemiz gerekiyor. Genelde bu politika aracı katılımada imkan veren bir araç. Dolayısıyla siz işte alınacak olan karardan etkilenecek olan farklı kesimleri bir araya getirip, farklı kesimlerin o farklı kriterlerdeki pozisyonlarını öğrenebiliyorsunuz. İşte ne bileyim bir alınacak kararın, işte iki köy varsa, iki köyün eğer farklı farklı etkileneceklerse onları ...farklı iki oyuncu olarak, iki aktör olarak, iki katılımcı olarak değerlendirebiliyorsunuz. E, ve netice ihtimaliyle sizin önünüzde büyük bir matris çıkıyor. E, oyuncular ve e, işte farklı boyutlar... ...dolayısıyla da her oyuncunun farklı boyutlarda farklı pozisyonları var. E, e, farklı şekilde etkilenmeleri söz konusu... Ve bu Matrix önümüzde olmak üzere insanların, farklı paydaşların sürece katılıp birbirleriyle tartışmasını, birbirlerini etkilemesini, bir politik bir süreç yaşamalarını da istiyorsunuz genelde. Diğerinde ise hatırlayacak olursanız koşulu değerlendirmede, contingent valuation'da bir anket yapıyorsunuz ve siz tek kişi olarak, Ömer Madre olarak kafanızda ne varsa onu söylüyorsunuz. Hani bunu söylemeden önce başka kimseyle konuşma, tartışma, olayı değerlendirme imkanınız olmuyor. Halbuki bu çoklu kriterin uygulamalarına baktığımız zaman buradaki amaç sadece... Olayın farklı boyutlarını görmek değil, farklı oyuncuların farklı boyutlarda neler düşündüğünü de görmek. Dolayısıyla da siz biraz kendinizi diğerlerine göre de pozisyonluyorsunuz. Diğerlerinin pozisyonunu anlamaya çalışıyorsunuz. Amaç buralarda elden geldiğince konsensleri yakalayabilmek. Elden geldiğince o politik tartışma sonunda bir yere doğru tartışmanın işte odaklanması, o tartışma üzerinden sizin bir karara varmanız. Şimdi bir başka yöntem tekrar burada Bengi'e söz verelim. Bu işler olurken doğa ile ilgili bir takım kararlar alınırken doğanın fiziksel olarak etkilenmesi söz konusu. Dolayısıyla da niye biz direk bu fiziksel değerler üzerinden olaya yaklaşmıyoruz. Bu da çok kabaca 60'lar, 70'lerde tartışılmaya başlanan bir konu ve işte daha sonra bunun teknikleri de gelişiyor ve son yine 20-30 yılda uygulanmakta olan bir kriter oluyor. Bengi? Belki 40'er demeyelim de e, Ömer abi senin hoşuna gidecek bir şey bu. Çünkü e, bugünlerde artık ya da son 10-15-20 senedir hafriyatçılık, ekstraktivizm çok dağarcımıza giren e, bir kavram. E, ve mesela tam da bu e, yani doğadan aldığı bir ekonomik toplumsal sistemin doğadan aldığı madde yoğunluğu. Yani gayet fiziksel ve o madden ne kadar madde sömürüyor yani aslında doğadan ekonomiyi gösterecek bir metod ya da metodlar siz diyebiliriz. Material and Energy Flow Accounting denen yani materyal ya da madde ve enerji akışı na dayalı bunu bu akışları gösteren bir tür muhasebe tipi. E, i̇lk bahsetmek istediğimiz bugün bu. E, Fikret'in söylediği gibi 60'lar, kabaca 70'lerden itibaren aslında işte bir e, toplumsal ekonomik sistemin başka türlü temsil etme, yani başka türlü resmetme e, yolu. E, çünkü normalde bizim baktığımız iktisadi göstergeler nedir? İşte belli fiyatlar üzerinden e, gayret safi mihli asla dediğimiz şey sonuçta atıyorum. Türk lirası cinsinden ya da normalize edilmiş dolar cinsinden e, konuşulan şeyler. Bunun yerine bir ekonomide no ve yani ister tabii ki bu iktidar göstergeler bir büyüme küçülme e, işte fiyatları ne kadar arttı falan gibi e, bir söyleme kendini veriyor. Yani bunlarla anlatabileceğiniz şey bu. Ama e, bahsettiğimiz bu e, materyal ve enerji akışları e, bir ekonomik sistemin etkisi diğer yani ekosistemle nasıl bir ilişki içinde olduğu ve o ekonomik sistemin kendini idame ettirmek, devam ettirmek için aslında ne kadar hafriyatçı ya da ne kadar materyale ihtiyaç duyduğu. Ee, tabii ki sadece atıyorum bir ülkenin sınırları içinden bir şeyleri, e, işte mineraller çıkarılması ya da maden çıkarılması vesaire değil. Ee, şu dışarıdan gelen e, ithalat yoluyla gelen e, ve sistemin içine giren bu ekonomik sistemin içine giren e, malların içindeki yine maddeleri de e, gösteren ve daha sonra da bu ekonomik sistemler çıktı olarak dışarıya verilen salımların içindeki maddeleri de gösteren Bu anlamda ekonomi aslında bir işte fiyatlar ve büyüme e, üzerinden değil ekosisteme ne kadar etki ettiği üzerinden anlatan e, bir yöntem diyebiliriz. E, yani çok söylüyorum. çok daha doğrudan ölçen e, Evet, yani buradaki şeyler ton, yani bilmem kaç ton <gülüyor> Yani bilmem kaç lira değil ya da bilmem kaç dolar değil, bilmem kaç don, ton e, işte materyal e, tüketmiş bu e, e, sistem diyoruz. Ya da işte bilmem kaç ton materyalli dışarıya vermiş e, diyebiliyoruz. Ve e, işte belli atıyorum sektörlerin e, ne kadar belli bir maddeyi ne kadar kullandığı ne kadarını dışarıya verdiği e, yine bu tür bir e, göstergeyle bu tür bir e, muhasebe biçimiyle gösterilebilecek bir şey. E, yani ekonomiyi işte sadece bir Piyasalar ve fiyatlardan oluşan bir şey değil gerçekten etrafındaki fiziksel bütünlükle, fiziksel dünyayla, doğayla çok daha sistemik ve bir metabolizma içinde olan bir şey olarak. yani Hepimiz de, ekonomi ve toplumu bir metabolizma olarak doğayla etkileşen bir şekilde resmeden aslında bir, bir yoldu. Ee, belki burada şunu söylemek lazım, ee, dediğimiz gibi 70'lerden beri bu yapılıyor. Özellikle Avustos ya da e, Vienna Üniversitesi'ndeki endüstriyel ekoloji <gülüyor> dediğimiz bir akımın e, aslında kurucuları tarafından çok çok geliştirilmiş durumda. ve e, Avrupa Birliği özellikle 15 e, üye ülke için bu tür fiziksel göstergeler, yani her ülkenin, e, su kullanımı enerji kullanımı e, emisyonları e, yani havaya verdiği emisyonlar e, için bu tür biyofiziksel göstergeler düzenli olarak topluluyor ve e, yayınlanıyor. Yani ve bütün ekonomik diğer ekonomik göstergelerle beraber harmonize edilmiş bir şekilde yayınlanıyor. Yani e, bu, bu yapılabilir bir şey gayet ve bu kullanılabilir bir şeydi. Ee, bu açıdan önemli e, bulduğumuz bizim bir e, gösterge aslında. E, bir ikincisi de e, yine bahsedilebilecek. E, Human Appropriation of Net Primary Product dediğimiz yani e, net birinci ürünün e, insanlar tarafından ne kadar e, sömürüldüğü, ne kadar alındığı. Ee, bu da daha çok toprak kullanımı ve tarım, e, tarımın doğaya e, ne kadar e, belki nasıl etkileştiği, fiziksel olarak nasıl etkileştiğini gösteren bir gösterge. Ee, ve mesela işte her sene boyunca o belli bir toprak, belli bir e, birim toprak üzerinden e, ne kadar hasat edildiği aynı zamanda insanın o, o oradaki toprağa ne verdiği, insan kullanımının ne verdiği maddesi olarak, yine maddi olarak e, gösterilebiliyor. Evet. Bu neden önemli dediğimizde işte hem yani bir sonuçta ekonomik fiyatı, sonuçta bu da bir şeye indiriliyor. Bu da belli bir e, ölçeve indiriliyor. Bahsettiğimiz bu diğer e, iki göstergede bunlar da sonuçta fiziksel bir birime indiriyorlar. Ton ya da işte kilogram vesaire cinsinden ifade ediliyor. Ancak e, sonuçta bir e, fiyata indirgenen bir ekonomi temsilinin e, yanında kullanılabilecek başka bir temsil. Ve mesela e, çevresel olarak eşitsiz, adaletsiz değişim dediğimiz, environmentally unequal exchange dediğimiz oluye dikkat çekebilen bir e, başka resim veriyor. Ne demek bu? E, Atölyem mesela siz bir ülkeye baktığınız zaman işte su e, kullanımı e, ya da işte kendi şeyinden, domestik olarak kendi e, o ulus-devlet sınırları içinden su kullanımı az olabilir. Ama dışarıdan gelen, dışarıdan ithal edilen tarımsal ürünlerin su e, muhteviyatı çok yüksek olabilir. İşte belli bir domates atıyorum ithal ediliyor olabilir. Ve aslında bu su başka bir ülkenin suyu. yani e, Ve bu e, şey ticaret ilişkileri yoluyla bir ülke başka bir ülkenin suyunu sömürmüş oluyor. Mesela bunu göstermek mümkün. Sanal su, evet, evet. Evet, evet. Yani bu ya da atıyorum mesela enerji akışları muhasebesi yoluyla diyelim ki şu an işte çok fazla konuşulan Almanya termik santrallerini kapatıyor işte falan filan. Almanya termik santrallerini kapatıyor ama başka bir yerden enerji alıyor. İthal ediyor ve o enerji başka bir yerde bir termik santralden geliyor olabilir. Yani daha geniş bu akış zaten şeyi analitiği daha geniş bir bize perspektif verebiliyor ve Hakikaten oradaki ekonomik sistemin e, fiziksel olarak yarattığı e, farklılaşma ve etkiyi gösteriyor. İşte hangi sektörlerde hafriyat eşitbirizim artmış mesela, hangi sektörlerin e, dışarıya verdiği salımlardaki madde yoğunluğu artmış gibi, e, çok daha farklı bir şekilde ekonominin doğayla ilişkisini gösterebilecek ve e, işte daha adaletli bir belki işte. E, sosyo ekolojik ekonomik sistem için bize daha fazla bilce ipucu verilecek bir göstergeler sistemi. Ben de biriki bir şey ekleyeyim bu tartışmanın bir yansımasını da sürdürülebilirlik kavram altında görebiliyoruz yani Hı, en yani. işte en hafif tanımıyla sürdürülebilirlikte. Sermayeyle doğa ikame edebiliyor birbirlerini. Yani işte tamam şu kadar yeri mahvettik ama şu kadarları da kazandık bakın. Dolayısıyla işte kardayız diye bakabiliyorlar. Halbuki sürdürülebilirlik kavramını daha derin tanımladığınız zaman bu ikameye çok ciddi sınırlar, kısıtlar koymanız gerekiyor. Dolayısıyla bu tartışmayı biraz da öyle okumak mümkün. Evet. Bir şekilde parasal karşılığını siz yazdığınız zaman, yazabildiğiniz zaman bu ne anlama geliyor? Ben burayı yakarım, yıkarım, yok ederim. Eğer bunu yapmanın maliyeti, bu işi yapmanın karından daha düşükse yaparım. Yani bu dar anlamlı iktisatçı bakışı, bu doğa ile sermayenin ikame edebilir Argümanını da kritik eden bir e, e, yöntemler, evet. bu çoklu kriter olsun, e, madde ve enerji akışı muhasebesi olsun, bu hafriyat tartışmaları olsun. Dolayısıyla burada e, bir anlamda da e, doğanın e, piyasalaşmasına, daha doğrusu genişleyen piyasa yapısının doğayı da içine e, alma çabalarına karşı da doğrudan ya da dolaylı direnmeler olarak okuyabiliriz bütün bu iktisat alanındaki, ekoloji, ekoloji iktisat alanındaki tartışmaları. Evet, belki şimdi de zaten bunu yalnız iktisat değil, mühendislik alanında da göreceğiz ve önümüzdeki bu yeni darbe girişimi sonrasındaki dönemde mesela askeri arazilerin kullanımıyla ilgili tartışmanın Tam da bu şeyin içine oturduğunu göreceğiz. Yani Çevre Bakanı mesela yeşil alan, alan olmaya müsait olmayanlar kullanılabilir diye bir kavram getirdi. Bu dünyada da ilk defa oluyor görebildiğim kadarıyla. Yeşil alan olmaya müsait olmayan alanlardan bahsediliyor, toprak alanlarından Onları da başkaları siyasi kararlara bırakılacak diyor. Bu çok tartışılması gereken Hı -hı. çok önemli bir konunun eşiğindeyiz yani. Tamam. Oradan evet. devam ederiz. Devam ederiz. Evet. Çok teşekkürler. Görüşmek Teşekkür üzere. Ederim. Görüşmek i̇yi üzere. Iyi Görüşmek üzere. Bildiğimiz ekonominin sonu. Fikret Adaman ve Benge Akbulut ile Büyümenin Ekonomi Politiği üzerine konuşmalar. Açık Radyo program destekçisi olun